yeni Kadın Hali Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Özlem ve Aslı. Sevişirdi Şehirlere Bombalar Yardı her gece Biz durmadan Sevişirdik Acımasız olma Şimdi bu kadar Dün gibi Dün gibi Çekip gitme Bıraktım Sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçirme Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gidem Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçime. Arı damlardı damlarımıza biz seninle sarardık Aydınlansın diye şu kirli yüzler biz durmadan savaşırdık Aydınlansın diye şu kirli yüzler biz durmadan savaşırdık Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. bıraktım da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geç. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün. Hikayenin Kadın Halinden iyi öleden Sonralar 28 Ekim sevgili Ahmet Kaya'nın 56. doğum günüydü. Aramızdan alınmamış olsaydı 56 yaşında olacaktı. Hikayenin Kadın Haline bugün kum gibiyle merhaba demek istedik. Günaydın Ahmet Kaya. Didem Gençtürk'le birlikte sunuyoruz. Uzun zamandır aslında ihmal ettiğimiz için kendimizi de kötü hissettiğimiz bana döneceğiz. Aranızda hatırlayanlar olacaktır. 23 Ekim Van depreminden sonra 2011'deki uzunca bir süre yaklaşık 7 ay açık radyoda her sabah Van depreminin günlüğünü tutmuştuk. Sonrasında da elimiz ayağımızı çekmemeye gayret ettik ama çok da başarılı olamadık Maalesef. aslında. Ee, dolayısıyla bugün biraz e, Van'daki dostlarımıza dönelim onlarla konuşalım istiyoruz geçtiğimiz hafta sonu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan depremin yıl dönümü münasebetiyle Van'daydı hem o zaman neler yaşandı onları konuşalım istiyoruz hem de genel olarak şehirdeki durum ne konteyner kentlerde açtık grevleri devam ediyor biliyorsunuz bunların durumu ne neler yapılıyor neler ediliyor bunları konuşacağız. Öncelikle e, şu anda Van Barosu Başkanı olan avukat Murat Timur'a bağlanacağız. E, o bize genel durumu anlatacak. Ardından e, Van Mimarlar Odası Şube Başkanıyla Yunusal Keserle görüşeceğiz. E, ardından da biz bu programı yaptığımız dönemde en çok görüştüğümüz ve kendisine hani en e, artık programın bir parçası olarak baktığımız Van Kadın Derneği'nden Zozan Özgökçe ile görüşeceğiz böyle bir de yani genel olarak Van'da ne oldu ne bitti onları bir konuşacağız en son sanırım arada bir program daha yaptık ama birinci yıl dönümü programı yapmıştık şimdi ikinci yılda ne oldu evet arada altın saatlere konuk olduk uzunca bir evet. dönem ayda bir Van'dan güncellemeler almaya devam ettik ama evet şimdi ikinci yılda ne olduğunun bir özetini Vanlı dostlarımızdan dinleyeceğiz şimdi telefon hattımızda Barusu Başkanı Murat Timur var. Murat Bey merhaba. Merhabalar. Biz, e, son durumu genel olarak şehirdeki öğrenebilir miyiz sizden? Evet biliyorsunuz Vanda e, e, yaşamdan bu iki deprem sonrası açık radyoda e, uzun uzun programlar oldu. Gerçekten o dönemde e, yem bölgenin abuzunu e, sizler oradan İstanbul'dan çok e, iyi takip ettiniz. Öncelikle hani e, bu yakın ilginizden dolayı da sizlere e, teşekkür ediyorum e, biliyorsunuz birkaç gündür bu arada e, başbakan burada hı hı. Depre depremin 3. E, yıl dönümünde e, burada yalnız e, o dönemlerde de e, özellikle söylediğimiz bir şey vardı yani bir affet bir dua olayın gerçekten e, siyasilerin mazemesine dönüşmemesi gerekiyor. O dönemde e, bir e, siyasi malzeme olarak kullanıldı. Daha ilk dönemden itibaren bir siyasi ajansa nasıl e, dönüşür bunun hesabı yapıldı. E, Siyasiler bu bu bu e, bakımdan hani e, çok vicdani yaklaşıklarını söyleyemem. Ha, bu dönem içerisinde e, kamuoyunda son dönemde biliyorsunuz bu edilen konteynerlerden. E, çıkarması e, konuşulmakta, tartışılmakta. Evet, e, yani yaklaşık 250'ye e, yakın e, depremzede şu anda e, elektrikleri e, kesildi. E, konteynerlardan e, çıkarılması için hani her türlü baskı uygulanmakta. Hatta depremzedeler e, Başbakan'a sorun ve taleplerini iletmek üzere çalışıyorlar. E, e, merkezine gelmek istediler ee, Başbakan geldiği ilk gün ancak konteynerlardan çıkışına dahi izin vermedi böyle bir e, ortam içerisinde siyasilerin e, bu depremin ilk gününden itibaren çok iyi bir koordinasyonla e, affeti önlediklerini e, affetin e, olumsuz sonuçlarını önlediklerini söylediler ancak biz bu e, deprem ile birlikte tekrar hani şunu anladık. Evet Türkiye çok ciddi bir e, deprem riski altında olmasına rağmen e, buna yönelik herhangi bir e, tedbir veya koordineli bir e, çalışmanın nasıl e, gerçekleşeceği konusunda hiçbir planlamasının olmadığı e, açıkça e, gözüktü. E, Şurada Şimdi göze ilk çarpan Van'da, göze ilk çarpan deprem sonrası şu. Tokin yaptığı konutlar sanırım 15 bin civarı konuttan bahsedilmekte. Ancak bu konutların gerçekten hani diğer İstanbul ve diğer büyük kentlerde kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan ucube beton yığınlarıyla aynı olduğu konusunda. Bölgedeki e, tüm e, yurttaşlar hem fikir, e, bu konutlar e, depremzedelere ücretsiz bir şekilde e, verilmedi. E, bu konutlar çok e, düşük maliyetten yapılmasına rağmen e, 80 lira, 80 bin civar bir e, e, satış ile depremzedelere verildi. Dolayısıyla şu de kamuoyunda yansıtılan e, e, algı şu aslında. Yani sanki bu konudan e, tamamı e, depremzedelere ücretsiz dağıtılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle değil. Bir kere bu e, konutların gerçekten e, yani burada yaşayan e, insanların e, taleplerine cevap verebilecek nitelikte olmadığı e, açık. Bir Kendim küçük oldu, kusura bakmayın. Bir e, geçtiğimiz senelerde, de, sene konuştuğumuzda da kontey, e, Tokilerin küçük olduğu, şehrin çok dışında olduğu ve çeşitli altyapı sorunları vardı. Geçen sene konuştuğumuzda su sorunundan en çok bahsediliyordu. Evet. E, hala hazırda sürüyor mu yoksa bunlar aşıldı mı? Hani Yok, yolları yani, bu bu konutlarda hala su sorunu devam ediyor ama e, i̇şin başında şunu e, değerlendirmek gerekiyor. Yani bu konudan gerçekten kent e, yaşın, yaşamıyla, kentin dokusuyla e, e, hiçbir e, ilişkisi bulunmamakta. E, belki bu e, deprem e, yoksulluğu biraz daha görünür kıldı. Van e, ciddi görüşlerin olduğu bir e, kent, Bitlis'ten. E, hakirden çev yine çevre illerden işte Muş ve Ağrı'dan ciddi görsel olduğu e, bir kent e, kent iç içerisinde yoksulluk zaten çok ciddi bir şekilde e, görmekte deprem aslında bu yoksulluğu biraz daha görünür kıldı şimdi zar zor e, zar zor şartlarda kenar mahallelerde belki e, yaptıkları böyle e, Gece kondu niteliğindeki konuklar veya oralarda kaldıkları işte çok düşük kiralar 50-60 şiraya kaldıkları e, kira bedeli. Deprem sonrası e, kiraların çok ciddi bir şekilde artışıyla birlikte e, artık bunu da ödeyemeyecek duruma geldiler. Şu anda sanırım Van'da en düşük e, kiralar 300-400 lira gibi bir e, meblağ. E, bu kirayla e, insanların e, Gerçekten e, e, kalmaları mümkün gözükmüyor. E, Barımızın insanları e, komisyonu yakın dönemde bu aşık grevinde bulunanlar ile ilgili e, bir çalışma yürüttü. Hem aşık grevinin sona erdirmesi ve hem e, e, buralarda kalan e, kişilerle ilgili istatistik verileri ortaya çıkarmak için ciddi bir çalışma yürüttü. Bu çalışmada da e, şu sonuca ulaşıldı Bir kere büyük kısmı işsiz Orada kalanlar iş sahibi olanlar ise Asgari ücretten En iyi çalışan Asgari ücretten bir gelire sahip olanlar Kaç kişiden söz ediyoruz Murat Bey Yaklaşık 250 aileden bahsediyoruz Aslında bin, bin küsur kişi Muhtemelen değil mi bu durumda Evet, evet evet yaklaşık e, bin kişi diyebilir e, Van e, soğuğunu da hepimiz biliyor şu an e, hani kendi e, birmuzda bile e, sabah e, bir elektrik e, kesintisi olduğu zaman birkaç saat içerisinde hakikaten e, o soğukta e, çalışmanız mümkün değil Dolayısıyla Hani böyle bir ortamda elektriği tamamen kesilmiş olan e, Depremzedele, yaşı hele hele küçük olan çocuklar çok zor şartlarda yaşamını devam ettirdikleri görmekte. Ancak şey gerçekten anlamakta çok ciddi bir güçlük de çekiyoruz. Yani bu kadar ciddi bir sıkıntı yaşayan yaklaşık 250 aile hani şey bulan bir çözüm bulunamıyor mu? Çözüm bence çok rahat bulunabilir. Temel korku aslında şu, yani bizim e, kamu kurumlarıyla e, yaptığımız görüşmelerde, yani biz buna hani çözüm bulur, diğerleri de bu sefer bizden hani hiçbir ücret ödemeden işte konut sahibi yapın ve işte işi alın gibi e, bir tehlikeyle karşılaşabileceklerine dair bir e, hani korku gözkü e, başbakan ki üç gündür burada. Yani kaldığı bu 2-3 gün içerisinde de çok ciddi bir şekilde hani olağanüstü bir e, durum burada yaşanmış gibi. Tabii e, e, yani ki biz e, hani baro olarak e, bir başbakan e, verdiği bir yeme e, davetliydik biz. E, bu konuyu da aslında görüşmek e, isterdik yani eğer fırsat e, zemini sağlanmış olsaydı yemekte bunu da e, görüşmeyi isterdik ancak anladığımız yemekte sadece kendisinin konuşacağı sivil toplum örgütlerinin e, konuşmayacağı bir on e, e, biz de hani bu sebepten de o şeye de katılmadık Yani bu görüşmeye de biz katılmadık e, depremin var etkiler bu şekilde devam ediyor yargı boyutuyla da e, bir, birkaç şey söyleyebilirim Tabii lütfen deprem dönemde Sizden konuşurken buradaki iki cezaevinin hasar gördüğünü ve buradaki tutuklu hükümlerin başka kentlere gönderdiğini ifade etmiştik. Cezaevlerinden bir tanesi FET tipi siyasi bulunduğu e, cezaevi e, açıldı. E, şeyler e, tekrar e, tutuklu ve hükümler tekrar geri getirdi. Ancak adli tutukların kaldığı cezaevi Hala şey, hala hasarlı. Onun yeni ek e, e, binalar yapılmakta. Hala çevre Karadeniz e, yine Doğu Karadeniz e, e, cezaevlerine nak, nakledilenler açısından buradaki e, ailelerin gidiş gelişi gerçekten e, çok zor şartlarda yine gerçekleşmekte. Şimdi cezaevi e, e, yapımından yana değiliz. E, esas olan aslında insanların tutuksuz yargılanması, tutuklan hiç e, gerçekleşmeye e, gerçekleşmeyeceği bir ülke. Ancak e, hani bu kadar e, cezevde Türkiye'nin bir gerçeği ise e, aslında anti e, demokratik ülkelerin gerçeğidir cezevleri. Yani bir an önce bu cezaevinin de bir an önce e, tamamlanıp insanların e, Doğu Karadeniz'e e, tutuklu ziyertine gidilmesini artık önüne geçmek, bir an önce e, masraf ödemeyecekleri gidip orada olan şartlarda görüşmenin gerçekleşmeyeceği bir durumun da yaratılması e, yer üzerinde de e, şu, bu etkisi var. Diğer taraftan e, unutmadan e, ifade edeyim, evet bu deprem de bu deprem e, bir doğa olayıydı. Bu depremin e, felakete e, dönüşmemesi gerekiyor. Felakete de ancak şekilde dönüşür. Eğer burada hiçbir denetim sağlanamıyorsa bu bir süre sonra gerçekten de felakete dönüşebilir. Van depremiyle ilgili yargılanan bir tane kamu görevlisi bulamazsınız. Evet bir doğal olayıdır ama bu gerçekleşen doğa olayında denetim görevi yapmayan kamu görevlinin yargılanması en azından diğer Türkiye bir risk altında deprem riski altında ileride tekrar bunlar gerçekleşecek ama hiçbir kamu görevlisini görevini yerine getirmeyen hiçbir kamu görevlisini de mahkemeye çıkarmadık. Sadece işte bütün Van depreminin sorumlusu olarak Bayram Oteli sahibi şu ana kadar ceza aldı. O da günah kezisi sahibi sanırım. 11 yıllık bir cezayla bir birey Van depreminin sorumlusu oldu. Murat Bey hatırlarsınız Marmara depremi de, de Veli Göçer tek başına evet. almıştı. Ama en azından hepsinde birer kişi bulmayı becerebiliyorlar. Her doğal afette afet olduğu gibi. Evet. Peki başka Ama... yargıdan müteahhit ya da başka yıkılan binalarla ilgili hukuki süreç işlemedi tamam, evet. mi? 2 yıl geçti. Ee, devam ediyor, daha e, devam ediyor. Ama e, e, cezalarda e, gerçekten hani bu e, bu şekildeki bir yaklaşım e, adalete olan güveni de ciddi bir şekilde e, zedelemekte. Tabii. tabii Düşünün e, Bayram otelinin e, kamu görevlerinin açılışıyla, resmi açılışıyla yapıldı. Ama bu derece, bu kadar insanın konakladığı. Ee, hemen birinci deprem sonrası hiçbir denetim yapılmadan e, hatta e, işte bakanların çağrı yaptığı güvenli bir e, otel e, kalabilirsiniz şeklindeki e, açıklamalar hiçbir e, denetim yapılmadan e, insanlar orada yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam 25 kişi e, can vermişti yani biz e, insanın yaşamı bir ülkede bu kadar basit bir şekilde adaletsiz bir biçimde sorgulanmadan insan yaşamı bu kadar rahat gerçekten ihlal edilmemesi gerekiyor. Yaşam hakkından bahseder, uluslararası sözleşmelerden, anayasadan bahseder ama depremle ilgili yargı süreci Türkiye'de çok ciddi bir şekilde... E, insanlarda adalet duygusunu incitti. Bu diğer depremlerde de böyleydi. Ha, bizim açımızdan e, yani bölge açısından şunu söyleyebilir. E, yani olumlu olarak söyleyebileceğimiz evet Türkiye e, halklarını ortak bir faydada buluşturdu. E, o dönemi hani o dönem e, sizlerden sanırım 3 4 programa katılmış. <Gülüyor> Türkiye'nin birçok ülkesinden gerçekten bir duygu birlikteliğini o dönemde hissettik. Bizim açımızdan hani çıkarabileceğimiz en önemli şey Türkiye halkları açısından hani bir ortak faydada buluşulması çok önemliydi. Çok teşekkür ederiz Murat Bey yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın sağ olun. Van Baro Başkanı Avukat Murat Timur'la konuştuk. Van Depremi Günlüğü sırasında da önemli haber kaynaklarımızdan biriydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Aynur'dan Revent dinleyeceğiz. Ardından da Van Mimarlar Odası Başkanı Mimar Ünsal Keser'le konuşacağız. Günsel Bey merhaba, hoş geldiniz Açık Radyo'ya. Merhaba, hoş bulduk. Ee, biz deprem boyunca ve depremden yaklaşık bir yıl boyunca deprem sonrasında Van'ı yakından takip etmeye gayret etmiştik. Şimdi de malum ikinci yılı tamamladı Van yıl dönümü, depremi. Ha? Evet, yıl dönümü. Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Şehirde durum nasıl, neler oluyor, açlık grevleri sürüyor bunu biliyoruz. İnşaatlar inşaatlar ne durumda? TOKİ'lerde neler oldu? Böyle izlemeler bir... ne durumda? E, denetlemeler yıkımlar ne durumda? Mi? Tamam. Şimdi bu önce bir genel olarak bir isterseniz gözet e, geçeyim Çok Ondan seviniriz. Şey en son sizle konuştuğumuzda deprem tanıyorum yeni Ocak ayı falan Tabii deprem. tabii 2-3 ay Aha. olmuştu daha. Evet, 2-3 ay olmuştu. Biz de e, Mimar Odası yönetimine yeni gelmiştik. Başkanlığa yeni gelmiştik o zaman. O günden bugüne de ben kısaca da bir özet yapmak istiyeyim. Şimdi şöyle, tabii ki biliyorsunuz yani yıkılan binalarımız var. Binalardan sonra e, bunların yerine yenilerinin yapılması gerekiyordu. O ağır hasarlı olanların bazılarında deprem esasında yıkılmayanların çoğu aslında deprem esasında yıkılmadı. O yıkılma kararı alındı ve onları yıktık. onların yerine yenilerinin yapılması gerekiyordu. E, şehir e, Biliyorsunuz insanlar şehirden göç etmişti e, belli bir süreliğinde oldu. Onların bir kısmı geri döndü. Ee, i̇nsanların bir kısmı geri döndü Onlara ihtiyaç olan konutlar Bir şekilde Onu biraz sonra e, konuşmaya ilerleyen e, Dakikalarında anlatacağım Bir şekilde e, onlara konut yapıldı e, Onlar şimdi işte Şehrin çepelerinde o konutlarda Kalmaya devam ediyorlar Yalnız şehrin ekonomisi tabii ki bu arada canlandırılamadı Şehrin Hı. ekonomisi zor durumda Biliyorsunuz bana da Dokumatif sektörü inşaat sektörüydü İnşaat sektörünü canlandıramadılar bu e, sorduğunuz soruların hepsi birbiriyle ilişkili. Şuradan başlamak istiyorum. E, öncelikle isterseniz e, Tokiler'den başlayıp şehrin şu andaki durumuna geleyim. Çok sevindiniz. Tokiler, evet. Tokilerin yapılma şekliyle ilgili bazı sorunlarımız vardı. Biz bunları oda olarak da ilettik şeylere, e, yetkililere. Bunlardan birincisi şu. E, tokiler... E, yabancı müteahhitlere yaptırıldı. Van'ın dışından gelen müteahhitlere yaptırıldı. O müteahhitler de kendi ekip ve ekipmanlarını malzemelerini direkt şehir dışından alarak bu işi yaptılar ve işçilerini de şehir dışından getirdiler. Bu şehrin ekonomisini yani inşa, lokomotif sektörü olan inşaat sektörünün e, çökmesine yol açtı. Şundan ki şundan ötürü e, biz normalde e, Normalde e, dokunmatik sektörünü harekete geçirirler diye düşünüyorum Acil olan 3-5 bin, 3 bin konut, 2 bin konut artık bu tespit o, e, acil olarak yapılması gereken onu devlet tarafından yapılıp diğerlerinin de yine devlet tarafından gelen imtiyazlı parayla deprem için ban'a aktarılan imtiyazlı paranın kullanılarak Van halkının e, üretim sürecine katılarak yani bu konut üretim sürecine katılarak bir taşta iki kuş bulacağını düşünüyoruz. Üretim sürecine katılarak hem iletişimde konutları e, yapılan yeniden e, şehri imar ederken hem vatandaşa iş verilecek e, malzeme tedariklerine malzemeleri alınacak ve işçide, işçi de van'dan çalıştırılacak. Böylece e, hem deprem yaşamış bir şehirdeki depresyondaki insanların, halkın bir işi olacak, uğraşıyor olacak. Hem e, işleri olacak, hem para kazanacaklar hem de konutları olacak diye düşünüyorduk. Bunun böyle yapılması için de defalarca da sözlü uyarılarda bulunduk yetkililere. Ama bunu böyle yapmadılar. Şehrin dışından direkt müteahhitleri ve işçileri teze, malzeme tedariklerini getirerek şehirde hiçbir e, şehri, şehrin ekonomisine hiçbir faydası olmayan konut yapıldı. Şimdi şöyle bir durum oluştu. E, Van halkının şu anda yani e, Toki e, ile birlikte evleri oldu. Evleri oldu ama Van halkı şu anda Tokilere şey e, siz söyleyin borçlu ve e, işleri de yok. İşleri de yok. Ondan sonra bu durumda işleri olmayan ama evleri olan ve evlerine borçlu bir halk yaratmış olduk. Bu da toplumsal anlamda da sıkıntı. Çünkü bundan kısa bir süre sonra ondan geri ödemeleri de başlıyor. Tokilerin geri ödemesi de başlayacak. Ve bu tokilerin yer seçimleri de çok ilginç. Bunlar şehrin çeperlerinde yani şehrin merkezinden çok uzak yerlerde. Bu anlamda insanlar çalışmak için o oturanlar şehir merkezine geliyorlar. Ve tekrar her akşam geri dönüyorlar. Bunun için bir yol masrafı da oldu onlara. Basit özetliyorum. Ee, müdahale etme bir şey sormak isterseniz e, müdahale edebiliriz. Gireriz araya merak etmeyin. Evet. Ha evet. yani şimdi mesela şehirin çöplerinde oluşan bu barınma yerleri e, yerlere. Vatandaş ulaşabilmesi için belli bir miktar, belli bir ücret e, yol parası veriyor. Bir geri gelirken yine yol parası veriyor. Ve bu adam aynı bu insanlar aynı zamanda o TOKİ'lerin e, paralarını da ödeyecekler. Yani o TOKİ kredi gibi düşünün. Onların da parasını geri ödeyecekler. Ve biliyorsunuz Van'da kış çok sert geçiyor. Yani kömür parası ya da doğal gaz parası da ödüyorlar. Bir e, şöyle düşünün. Şehre gelişmişi 300 lira olsa bir vatandaşın. işte ısınma ihtiyaçları, ısınma ihtiyacı Ortak bir token ortak değerlerde 100-300 lira deseniz ve e, token geri ödemesi de evin geri ödemesi 300 lira deseniz 9 lira bir para yapar ki asgari devleti biliyorsunuz yani. Bu anlamda şehrin ekonomisi de çökmüş durumda diye düşünün, şöyle şey düşünün. Şimdi bir vatandaşın 9 lira para ödemesi lazım ve inşaat lokumları, lokomotif sektörü de çökmüş durumda bu tokilerden dolayı inşaat da yapılmıyor, yapılan e, yeni inşaatlar da yok. Bu durumda e, ekonomisi çökmüş, halkı umutsuzluk içerisinde bir şeyden bahsediyoruz. Nedir onları? Bir halktan bahsediyoruz. Ama tabii ki biz sivil toplum örgütleri ve o, Vanlılar olarak mutlaka yine kendimiz kendimize yetecek işleri yapıyoruz. Yine kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz ama bunun böyle olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu bizi e, bu şekilde olması çok üzüyor. E, bunun için ne yapılabilir? O halkası ile ilgili onay yapılması gerektiğiyle ilgili birkaç tane de öneri de sunduk aslında. Bunlardan birkaç tane şöyle dedi ki yani siz toki'leri yaptınız. Sayı olarak işte belki belki sayı olarak yeterli ama nitelik yeterli değil. Bunun yerine şimdi vanlı halkın yaşayabileceği, kendilerinin ee, şey yapabileceği, kendilerini eskiden hissettikleri, var oldukları yerlerde yani kendi mahallelerine ve sokaklarında eski yerlerine taşıyabilmek için belki Cihansu Yukarı kredi verilir. Yeniden yapılanma kredisi verilir. O çökmüş ya da depremden sonra yıktırılmış evlerin yerine yenisini yapılabilmesi için bir kredi sağlanabilir. Bu krediyle herkes kendi yerinde işte kooperatifse ya da kendi evi ise ona uygun krediler vererek yerinde yapması sağlanır. Bu da mesela 20 yıl, 30 yıllık krediler. Böylece hem inşaat sektörü de harekete geçirilmişler ve insanlar kendi bağlamlarında, kendi ortamlarında da yaşayabilirler diye düşünüyoruz. Bunun gibi şeyler ürettik Süncük yetkililere. Bakalım cevap bekliyoruz ama çok da umutlu değiliz işler açıkçası. Peki Ünsal Bey yıkım Yıkımlar ne durumda? Yıkımlar normal. Şu anda yıkımlar devam ediyor. Onlar da aslında onlar da, da ilgili sıkıntılar var. Yıkımların bir kısmı devam ediyor hala. Daha bitmedi. Henüz. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi yıkımlardan ziyade yıkılacak binalar hani bugün olur, yarın olur, üç gün sonra yıkılır ama şöyle bir şey var. Asıl daha önemli bir şey var. Bizim yine önerilerimizden bir tanesi, dedik ki Van'da mevcut şu anda ayakta duran binaların yani AFAD gözden bir rapor yapmış. O raporla demiş ki şeydir işte bu hafif fasadır demiş ve içinde insanlar yaşıyor. Biz şöyle bir şey önerdik dedi ki binaların girişlerine şu tarihte şu yetkililer tarafından şu deneylerle şu analizler yapılmıyor. Binaların güvenliği, can güvenliği sağladığı. E, tespit edilmiştir diye yani mesela laboratuvar deneyleriyle yapılmış bir şeyden e, neticeden bahsediyorum binaların asılsın ve insanlar bilsin ki o bina sağ sağlıklıdır sağlamdır şimdi mesela biz sadece gözlemsel yapılmış bir rapordan dolayı bile e, gözlemsel yapılmış bir rapor raporla şey yapıyoruz binalara güvenim işlerine giriyoruz zaten Ar bildiğimiz kadar, kadar yine şey de vardı denetim evet. sırasında da çok büyük e, sıkıntılar yaşandı. Tabii, tabii, tabii. Hatırlarsınız. Ben size bahsetmiştim. Evet, evet. AFAD yetkilileri, AFAD yetkililerinden, afatta çalışan e, sanıyorum, yani yanlış rakamlar yanlış olabilir. Üzerinden çok zaman 10 kişiyi tuttukladılar. Onun akibette ne oldu bilemedik. Bilgisayar üzerinde, bilgisayar üzerinde şey vardı nedir onun adı? İşte hafif hasarlıyı orta hasarlı orta hasarlıyı hafif hasarlıya çevirmek, ağır hasarlıyı hafif hasarlıya çevirmek gibi şeylerle yargılandı insanlar. Yani bunlar göz altına falan aldılar. Onların sonucunu ee, çok öğrenme şansımız olmam. Ama bu kadar yani sıkıntılı şeyler ortaya çıktı. Anlatabiliyor muyum? Ben ondan da vazgeçtim. Şu anda diyorum ki şimdi bir binaya gidiyoruz. Van'da mesela giriyoruz. Tabii büyük bir deprem atlattık. iki yıl geçti aradan. O bina gerçekten mi haşfasarlı? Yoksa onda sıkıntı var mı yok mu bilemiyoruz. Mesela deyin ki afet doğru yönlendirip. afet doğru yapmış mesela. Sonuçları almış. Ama hasar dediğiniz bir binayı haşfasarlı diyebilmeniz için onun bir analiz yapmanız gerekiyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ee, Geçen çünkü. Geçen evet. sene Mimarlar e, Tmob'un yaptığı bir toplantıya ben de gelmiştim bana. Evet, e, evet. O zaman e, yapılan denetimlerde 3 farklı üniversitenin denetimleri yaptı. Ve aynı bina üstünde hem az hasarlı hem orta hasarlı hem de çok hasarlı raporların olduğu söylenmişti bu toplantıda. Evet. E, bunlar hala sürüyor anladığım kadarıyla. Tabii tabii o karmaşa sürüyor, o karmaşa sürüyor hala. E, yani e, ben size bir şey söyleyeyim. E, Sistem evet. olarak bir şey çözülmüş değil. Asıl sorun orada. Yoksa bizim amacımız e, bacıyı dövmek değil üzüm yemek. Sistem olarak çözülen bir şey yok bu olayda. Bir sistem çözülemedi. Yani depremden sonra nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bir sistem çözülemedi. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani işte e, göz boyamak adına bir sistem kurulmuş gibi. işte tokiler yapıldı. insanlar oraya gönderildi. Onun da sosyolojik boyutta ne kadar etkili olduğunu da başka bir gün lütfen arayın. Onunla da ilgili bir röportaj yaparsanız sevinirim. Onu da anlatmak isterim. O da ayrı bir felaket. Neyse siz insanlar oraya gönderdiniz ama mesela Tokiler yaptınız. Bu deprem yaşamış bir şehirde alınacak önlem değildir anlatabiliyor muyuz? Şimdi biz bekledik ki halkı üretime katılsın, halka iş verilsin ve halk borçlandırılacağı yere işçilik yaparak işte şehrin ekonomisini canlandırılarak hem üretime katılmış ve borçlanmamış morali de o üretim süreç içerisinde yükseltilmiş bir şehir bekler. Ve de binalarımızın hepsinin bir şekilde yani bina sahiplerinin ya da bina sahiplerinin e, o binanın gerçekten güvenli olmadığını tespit ettirmelerini tespit ettirmelerini beklerdim. İşte AFAD biliyorsunuz 2007 deprem yönetmeliği gözlemsel raporu kabul etmiyor. Deneysel raporu kabul ediyor. Deneysel bir deprem raporu kabul ediyor. Şimdi AFAD'ın biliyorsunuz ki AFAD'ın yaptığı ilk yaptığı tespitler gözlemsel gözlemseldi. Orta hasarlı verdikleri, orta hasarlı Yapıları sadece şey istediler, nedir onun laboratuvar sonuçları da bir test istediler. Şimdi mesela gözden kaçmış yapılar varsa ve herhangi bir depremde yine bu şey olabilir yani çok kötü sonuçlara rastlayabilir. Ki biz şey, deprem e, sonrası e, konuştuğumuzda, şunu konuştuğumuzda hatırlıyorum: ağır hasardan, orta hasara, orta hasardan, asa hasara az insanlar sahip. çekti raporlarını diye. Evet evet zaten şimdi onunla ilgili <gülüyor> e, TUMO'nun da zaten bir açıklaması vardı. Şeyin de bizim de öyle bir açıklaması var. Bununla ilgili değişiklik yapıldı dedik. Yapılıyor dedik. İspatlayamayız ama yapılıyor dedik. Ondan sonra zaten valilik şey bir operasyon yaptı. AFAD'da işte o e, şeyle, çalışanları tutukladılar. 10 tane işçi tutuklandıydı. Evet, evet. evet tutuklandılar. Yani bu ciddi bir şey. Bu çok ciddi bir şey. İnsanın e, sağlığı da önemli. Biz ondan da ileri gidiyoruz. Mesela diyoruz ki Şimdi mevcutta kullandığımız yapılar gerçekten sağlıklı mı değil mi? Bunların gözlemsel raporlar sonuçtan istemiyoruz. Bir binaya girdiğiniz zaman, biz, ben mesela vanlı olarak hiç buradan ayrılmamış birisi olarak hangi bina nasıldı, neyi nasıl yaptılar ya da hangisi boyandı, yapıldı, hangisi güçlendirdi biliyorum. Ama evet, düşünün şehre dışarıdan gelmiş bir memuru düşünün, bir öğretmeni düşünün. Gelecek, yani bir, şunu söylüyorum ben diyorum ki binaya girdiğin zaman, binanın görünür kısmında şöyle bir şey olacak. Bir tabi bir e, lefa asılacak ve burada diyecek, diyecek ki, şu firma tarafından ya da şu şirket tarafından buna şu testlerle uygula, testler uygulanmış ve sonucunda can güvenliğiniz binanız can güvenliği sağlamaktadır. Şimdi acaba bu testten mi geçildi? El altından mı bir şey yapıldı? Yoksa orada bir ayarlama mı yapıldı? Bunu bilemiyoruz ki. Yani hadi biz belki bazıları için yani burada devamlı olmamızdan dolayı binanın depremdeki halini hatırlıyoruz. ama şimdi buraya tayine çıkmış bir öğretmen yine bir şey vakası daha mı yaşıyor yani hatırlıyorsunuz o öğretmenlerimiz orada yüze yakın öğretmenimiz bir binanın evet. altında kaldı. Hı hı. Yani yine mi aynısını yaşamak? Çünkü bizim sorunumuz zaten bununla ilgili sorunumuz sistem kuramıyoruz. Sistem kuramadığımız için her depremde aynı sonucu, aynı sonuçlara karşılaşıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ünsal Bey çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi aldık. Çok sağ olun. Biz elimizden geldiğince Van'ı takip etmeye devam edeceğiz. Sizle de bağlantı takılacağız. Sağ teşekkür olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, hoşça kalın gelsin. Hoşçakalın. Mimarlar Odası Van Şube Başkanı Ünsal Keser ile Van'daki son durumu tokileri, binaları konuştuk. Bir küçük müzik arası vereceğiz. vereceğiz. Abdurrahman Kızılay'dan dinliyoruz. Altın Hızma Müraim. Thank mm -hmm. you. What am Telefon attığımızda Van Kadın Derneği'nden Zozan Özgökçe var. Van Depremi Günlüğü'nün en önemli haber kaynaklarından biriydi. Zozan merhaba. Merhaba, merhaba. Şimdi de ben dernekteyim. Paşa Konteyner Kenti'nden kadınlar burada, pardon Kaya Televi'den. pardon kadınlar burada. Onlarla biz de hikayenin kadın halini konuşuyorduk. İşte hatta şey söyledi biraz önce kadınlardan biri. Yani biri hamile zaten, iki aylık hamile. Şey işte hani ellerimiz çatlak, yani temizlik yapamıyoruz, elektrik yok, korkunç derecede üşüyoruz, akşamları çok soğuk oluyor. Çocuklarımız işte hastalandı, bitlendi. Çok çaresiz kalıyoruz Su ısıtmaktan, böyle ateş yakmaktan. Çok zorlanıyoruz ve çocuklar en çok da bu yaşadıkları bu sorunları annelerle paylaşıyor. Tüm sorunlarla yüzde baş başa kalmış durumdalar. İşte Kare 20'ye yakın aile var. Şeyde Anadolu Konteyner Kent'te sadece 400 çocuk var. Yani 400 çocuk. Evet 400 çocuk var toplamda. Anadolu konteyner kentte 228 çocuk var işte 110 aile yani bir 600 çocuk kadın ve erkek var şu durumda hani e, sorun olan dün de çok kötü şeyler yaşadılar aslında Anadolu konteyner kentte diğer konteyner kentte kalanlar. Başbakan geldiği için e, kapıya e, akrepler konulmuş o köy, oradakilerin mesela çıkması engellenmiş e, baya hani moralleri bozuktu yani dün çok fazla. Çünkü başbakanla karşılaşmamaları için e, devlet arkanı <gülüyor> hareketteydi. Oysa hani çözüm getirmek üzere şey yapılabilir yani bu tam önemli bir zamandı yani başbakan da gelmişken. Peki Zozan e, çok da tabii taze hem yıl dönümü hem herkes bütün o evet. acıları hatırlıyor. Bir yandan da siyasetten aslında son 3 yıldır olmayan bir şey var. E, hükümet kalabalık bir grup halinde birkaç gününü Van'da geçirdi. Evet. Bizim medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla durum çok sevimli değil. Ee, şunu merak ediyoruz İstanbul'dan. Ee, son zamanlarda açlık grevlerini duyuyoruz. Konteyner kentlerde açlık grevleri sürüyor. Senin biraz önce anlattığın durumlar var. İşsizlik aynen devam ediyor. İki yıl sonra geldiğimiz noktada yapılması gereken, çok acil çözülmesi gereken neler var? Çünkü İstanbul'da siz de farkındasınızdır belki. Son birkaç haftadır aslında yeniden... Kampanyalar düzenlenmesi falan düşünülmeye başlandı. Öyle, öyle, öyle bir Çok noktada mıyız, kadınlar, neredeyiz? Şimdi ki, el kısmına ihtiyacınız var. Hiç düşünmediğimiz bir şey mesela. Çünkü elleri hep böyle çatlak ve hava dersi olduğu için. Yani şu an onlar gerçekten pani pansuman şeylerine hani ihtiyaç olan kampanyalar düzenlensin elbette. Ama bu TOKİ'lerin e, verilme biçimlerinin en başından beri hep konuşuyorduk ki sizinle de. Çok sorunluydu zaten. Gerçekten afetten ciddi bir şekilde etkilenenlere verilmedi. Bu mesela kalan işte 150 aileye tokilerden ev verilebilir veya hasta hani düşük gelirli olan ailelere daha önceden yapılan evlerden verilebilir yani. Veya belediyenin şu anda deprem zamanında yaptırdığı bazı prefabrik evler var. Bunlar oraya yerleştirilebilir. Belediyenin Evet daha kamuya, hazine arazisine ait bir arazide o hani bu konteyner kentlerde ahtikrevinde olan kişilerin kendilerine ev yapması sağlanabilir. Yani aslında çözüm yolu çok fazla. Ama bunun için bir irade lazım, bir karar mekanizması lazım ve bu sorunu görmeleri lazım. Yoksa hani bu kadar imkanla. 600 kişinin sorunu mu çözülmeyecek? Yani çok komik geliyor bana gerçekten de. Zaten şu anda şeylerde, toplularda kalanlar da çok sorun yaşıyorlar. İşte şey, tevbe düzenlemesi için para verilmiş. Yakıt için para vermeleri lazım. Hani o sobalı evlerde kalınca en azından etraftan ne odun ne bulurlarsa yakıyorlardı. Şimdi öyle bir sistem de yok yani. Çok aslında yaşama Yaşamamızın daha önceki yaşadığımız şeklin bir şekilde çok daha farklı bir formata birdenbire ve bir afet travması sonrası gelmiş oluyor, oldu yani bu kadar insan. O yüzden bunun m, nasıl olacak? Hani bu çözümlerden birini bulmak lazım. Hani bir de aileleri muhatap almak lazım zaten. Bu çok sorun. Bunlar muhatapsızlar yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. O da çok kötü bir sorun. Hepsi bir toplumun örgütlerine geliyorlar. Bize gelip telefonlarını şarj ediyorlar falan. Oh. Yani hani bu kadar şey durumda yani. Aa, çocuklar ders çalışamıyor. Çocuklarla sürekli akrabaları oraya buraya ışık yapıyorlar başlarında. Yani o 60 gün karanlıkta yaşamak ne demek? Bizim bir saat evimizde elektrik gidince isyan ediyoruz. Yani 60 gün ne demek? Bir de ısınma sorunu. Biliyorsunuz kontrol içerisinde de Soba yakamıyorsun. Elektrikle hı hı. ısınmak zorundasın. Yani şey bile yapılabilirdi bu süreçte. Her konteyner kente birer büyük generatör bağlanabilirdi bu kadar konuştuk ama bir şey yapmadık yani gerçekten. Hani bu bile yapıla, yapılamadı yani aslında yapılacak çok şey var yani. yani yıkanamıyorlar. Ee, hani bunun için bir çözüm üretebilir Yani çocukların durumuyla ilgili bir şey üretilebilir. Biz bağında işte bu akşam 5'te sivil toplum örgütleriyle yine bir toplantımız olacak. Tam tam onu soracaktım. Siz bir araya gelmeye <gülüyor> devam ediyor musunuz? Geliyoruz. Diye. İşte biz şimdi artık mahalleden umudumuzu kestik şu durumda. Belediyelerle artık bunu çözmek için bir şey yapmayı düşünüyoruz şu durumda. Yani bazı bir takım önerilerimiz var işte belediyeye. Onlarla ilgili çalışacağız. Yani artık diğer pansuman niteliğindeki çalışmalar da bir yandan devam edecek. Çünkü mesela şimdi çok kişi arıyor. Ne lazım, ne ihtiyaçları var. Yani biz şeyi bir de düşünüyoruz. Yani her aileyi evlerimize götürelim, yıkayalım. Yani böyle yıkansın evde. Yani böyle şeyler düşünüyoruz. O kadar çaresiziz ki. Yani o deprem zamanındaki bir çaresiz zamanlarımız vardı hatırlarsanız hep telefonda konuştuğumuz. Şimdi biraz daha farklı bir bir şey açıyla aslında bir çaresizliğimiz var. Yani Van bir de büyük şehir oldu. Van'da müthiş zenginleşen bir zümre de var. Ama çok da yoksullaşan da bir zümre var. Yani depremin böyle bir sonucu var yani Van'da. Ee, çünkü daha önce mesela bu konteyner kentteki açlık evindeki kişiler 80 liraya 100 liraya sabahlı kötü evlerde kalıyorlardı Bu evler yıkıldı. Şu anda en ucuz ev 400 lira. En ucuz ev. Ama bu. Yakıt gideri çok fazla. Van soğuk bir yer. Ee, i̇şte eğer bir bina olacaksa onun giderleri fazla falan. Yani başka bir sorun çıktı şu durumda. Kentleşmeyle ilgili, modernleşmeyle ilgili tırnak içinde bir sorunumuz var yani şu anda. Bu da çok büyük bir sorun. Ancak yani bunu ya siyaseten ve de hani devlet nezdinde veya belediyeler nezdinde çözmeye yönelik bir şey yapmak gerekiyor şu anda. Çünkü bu kışı böyle mi geçirecekler? Bana bu çözümsüzlük içerisinde öyle gözüküyor çünkü yani o beni çok endişelendiriyor hani biz toplum örgütleri de hani çok bunu köklü çözemeyeceğiz ee, eğer valilik ve belediye ciddi bir şey yapmazsa ee, ne olacak bu sefer hani bu kış böyle kalacaklar o zaman yani buna görüp yumacağız yumamayacağız işte bugün 5'te bir toplantı var ama nasıl sonuçlanır bilemiyorum. Ee, Zozan'cığım köylerde durum ne? Yani kent e, böyle bir ama köyler hiç duymadığımız yerler. Doğru. Oralarda durum ne? De, yani bu depremden sonraki yaşanan şey de, evler falan hani, çok gitti orda, <gülüyor> orada yaptı. Herkese şey yaptı falan ama hani, bazı sorunlu vakalar duydum ama yine de kentte hani konteyner kenttekilerle kıyaslayınca Biraz daha hani iyi durumda. Orada da işte başka şeyler var. Üretim yapılmıyor <gülüyor> köylerde. Ondan sonra hala işte daha önce de size söylemiştim. Bazı köylerde özellikle tandır evlerinin şeyi yapılmış tadilatı ama... ...sonra ağaçlı depremlerle tekrardan bozulmuş falan. Çok yani insan mesela, ölmüştü otağın, onlarda e, üstelik. Aynen öyle. Hani o konteyner şeylerin tandırların tekrardan yeniden yapılması lazım... Sonra bizim bu yine köylerde yaptığımız çalışmalar sonucunda şunu gördük. Mesela yaşlılar, engelliler ev dışında tuvalete gidiyorlar. Sırtlarda götürülüp getiriliyorlar. Hala köylerde tuvaletler dışarıda ve bazıları da evden daha uzakta ve çok sağlıksız koşullarda. Zaten sağlıkla bu aile hekimliği sisteminden sonra köylerdeki kadın ve çocukların sağlık sorunları daha da arttı. Çünkü hani gitmiyorlar köylere veya 2 3 ayda bir gidiyorlar. İlaç götürmüyorlar e, şeyler. A, aile hekimleri. Hani eski en adından köyde e, bir doktor vardı yani. On da ağdını aldık bu sistemli Şimdi çok acil hastalarda çok sorun yaşıyorlar ve hatta kadınlar bu hastalıklarını erteliyorlar sürekli. Çünkü köyden şehre gelmek bunda birkaç kere tahlil yapılıyor biliyorsunuz. Tahliletin geliyor, ertesi gün sonucunu alıyor falan. Böyle sorunlar var yani çok aslında hayatının içindeki sorunları ama bunlar siyaseten çözülebilecek sorunlar haline gelmiyor veya siyasetin konusu haline gelmiyor. O yüzden yani neresinden susun elinde evet. kalacak bir, bir şey var ama bir yandan da Van'da gelin de ulaşın diyeceksiniz ya o ne kadar güzel olmuş. Bir de böyle bir başka da bir şey var yani bir makyaj. Yakın hani, bir, makyaj. bir zamanda geleceğimizi ümit ediyoruz Zozan Dozhan çok evet. teşekkürler. Ben teşekkür ederim ama işte bu hani hep beraber, hep beraber ne bileyim belediye ve valiliğe, bakanlıklara bir direnç göstermemiz lazım bu konuda. Ben görüyorum hani her yerde sosyal medyada herkes Van'la ilgili bir şeyler söylüyor ama gerçekten hani fiili olarak bir şey yapmak lazım yok. evet. evet. Yani, fiiliyatta bir şey yok. Evet, evet hepimiz duyarlılık, madem bir duyarlılık eşiğimiz var onu açtık, e tamam hadi bir şey yapalım. Tamam, doğruysa evet. çok doğru söylüyorsun. Bu şöyle iki satır yazmakla olacak bir yerden çok daha öte bir yere geçmiş vaziyette belli ki. Evet evet, öyle ee, Son bir şey sormak istiyorum Hı. Hı. ben. Tabii ki. Ee, burada forumlar malumu ben birkaç tanesini sana yönlendirdim ama forumlarda çeşitli yardımlar toplanıyor. Ee, onlar hala sizinle irtibata geçebilirler, değil mi? Geçebilirler, evet. Yani tabi geçebilirler de. Bizim web sitimizde Derneğin telefonu e, adresi var. Yani hı hı. Oradan ulaşabilirler. Buraya geliyor. Kargo geliyor. seni ulaştırıyoruz. Daha önce de bir... Ha bir de şey mesela. Şey söyleyeyim bak. Bir önce kadın bir söyle. Çok önemli. Şimdi tüple ısınıyorlar. Maalesef geçen gün tüp patladı. Da iki kişi yaralandı. Tüple ısınıyorlar. Şimdi mesela tüp parayla yani. Şimdi tüp tüpün nasıl yapıldı mesela giysi hijyen malzemesi temizlik Hı -hı. malzemesi gıdalardan böyle şeyler Tamam bir şekilde yollanır alınır giyinir ama tüp içinde ne olacak lazım. mesela evet. hani mesela o ciddi bir şey yani küçük tüp şey yapıyorlar hani o onun için aslında bir nak, bir, biz bir şey düşündük biraz da para toplamıştık o Anadolu konteyner kent ve diğer konteyner kentlerin ortak bir havuzu olsa keşke de hani böyle komünel bir şekilde tüp ağıtsalar falan böyle bir şey önerdik onu yapıyorlar ama eğer böyle bir maddi destek de sunmak isteyen olursa biz onlarla o anı hani, o ailelerle ve o konteyner kentlerdeki sorumlularla destek olmak için görüşebiliriz. <gülüyor> ha konuşamadım anlattım. çok teşekkür ediyoruz. Ben sağ teşekkür olasın. Ederim. Haberleşeceğiz. De, de, de, hangi odaya gittim orada bir varsa yapamadım tamam. Çok teşekkür, onu, teşekkür üzere. ederiz. Teşekkür ederiz Zuzan. Sağ olasın. Geleyim. Görüşmek bye üzere. Bay bay. Van Kadın Derneği'nden Zozan Özgökçe ile konuştuk. Van için yeniden belki harekete geçme zamanı bu konuştuğumuz üç arkadaşımızdan benim hissettiğim bu. Doz, e, ...van Kadın Derneği'nin internet adresine e, vakat.org.tr vakat. internetten ulaşıp adreslerini alabilirsiniz. E, el kremi lazım mı da atlamayalım o öyle. Evet. Sanki lüks ve abartılı bir şey gibi gelir ama Deprenin insanlara başında değildir. başında da en çok ihtiyaç evet. duydukları kadınların çünkü çok soğuk Van gerçekten çok soğuk ve e, gerçekten ihtiyaçları var. Hikayenin kadın halinden bugünlük bu kadar. Van'a tekrar baktık.